Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bir mezara birden fazla ölü gömülebilir mi? Normal şartlarda bir kabire birden fazla ölü koymak mekruh kabul edilmiştir. Ancak olağanüstü bir durum varsa, savaş gibi, deprem gibi, sel felaketi, salgın hastalıklar, yani ölü sayısının çok fazla olduğu, ve büyük sıkıntı yaşandığı, kabir hazırlanmasında büyük sıkıntıların olduğu bir durum varsa, böyle bir durumda bir mezar, bir kabire birden fazla ölü koyulabilir. Ancak bu durum bölümleri yani birbirinden ayırmak gerekiyor ölüler arasında. Beton gibi, toprak tabaka şek tabaka ile ya da katlı mezarlar şeklinde, yapılmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak biraz önceki saydığım şartlar dahilinde olmalıdır. Bunun dışında normal şartlarda bir kabre birden fazla ölü koymak uygun değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.